Karanlık saatlerinin içinde tam olarak güneşli denemese de gümüşsü bir alaca karanlık sunan bir saat başlıyor, fırtınalı bir günü sona erdiriyordu. Kardeşlerden yaşça büyük olan Enel bir ocak akşamı kardeşi Evelina ile kendisinin yatak odası, mutfak ve salon alarak kullandıkları arka odada otururken tadını çıkardığı böyle bir saatti işte.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 O parayla kendine bir çift ayakkabı alacağına söz vermişti. Ya istemediysem ayakkabıları? Buna ne diyeceksin? Eskilerini yamattım. Yeni gibi oldular. Ve şunu bil ki eveliğine banır. Bir soru daha sorarsan keyfimi bütün bütün kaçıracaksın. Pekala sorma, dedi kardeşi. Başka bir şey konuşmadan pastalarını yediler.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 bütün dikkatini vererek diniyordu. İki kız kardeşin sınırlı yaşamlarında böyle bir olay pek küçümsenecek bir şey değildi. Adı ne demiştin? Diye sordu Eneliza susunca. Herman Remy. Kaç yaşında? Tam olarak bilemem. Pek hasta görünüyordu. Ama kırk yaşından büyük olduğunu sanmam. Tabakları boşalmış.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 bu çıkışları Eneliza'nın hayatının en önemli olayları haline getiriyordu. Dükkanın manastırımsı sessizliğinden kalabalık sokaklara çıkmak bile içini bastırılmış bir heyecanla dolduruyor. Broadway'in uğultusu onu yutarken ve Eneliza durmadan oradan oraya giden insanlarla ürkekçe savaşmaya başlarken bu heyecan zevk veremeyecek kadar yoğunlaşıyordu. Büyük mağazaların vitrinlerini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 Evelina'ya bir hediye aramanın daha derin meşguliyeti eklenince Eneliza'nın gizlenme gizlenmeyle bilinen kaygıları gerçekten de huzurunu kaçırdı. Ancak hediyeyi verdikten, onun satın alınmasıyla ilgili deneyimlerinden kurtulduktan sonra hayatının o heyecanlı anına, sükunete benzer bir şeyle bakabildi. Bununla birlikte o günden sonra Bayremin'in küçük dükkanını dingin bir zevkle düşünmeye başladı.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 Gitmeyi ne kadar çabuk becerebilirdi. Genellikle pazara gittiği gün boğazı ağrıyarak uyanan Evelina gerekli bahaneyi sağlamış oldu. Günlerden cumartesiydi ve pazar günleri biftek yediklerinden pazara gitmemek olmazdı. Evelina'nın boğazına eski bir çorap saran Elenaisa'nın kasabaya kadar gideceğini bildirmesi çok doğal oldu. Aa Elenaisa seni kandırırlar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 Kasap sırıtarak satırını eline aldı. Kız kardeşiniz etin iyi dilimini kasaplar kadar iyi biliyor, dedi. Biraz sonra diye düşündü Enel Ayza. Biftek kesilip paketlenmiş olacak ve hayal kırıklığı içinde eve dönmekten başka çaresi kalmayacaktı. Elinden geldiğince sohbet ederek kasabın işini geciktirmeye çalışamayacak kadar utangaç biriydi. Ama eski moda bone,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 saati raftan aldı. İşte biliyordum. Sım sıkı kurulu. Acaba ne oldu ona Elayza? Hiç bilmiyorum." dedi ablası. Saati yakından incelemeden önce gözlüğünü temizlerken iki kadın kaygıyla saate eğilip sallayıp döndürdüler onu. Sanki yaşayan bir şeyi canlandırmaya çalışıyorlardı.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 diye ekledi. Yarın bir koşu bayreminin dükkanına gidip tamir edilebilir mi diye bir bakacaksın. Enel yüzü alev alevdi. Ben... E, e, evet, sanırım gitmem gerekecek. Diye kekeledi. Yere yuvarlanan bir makarayı kaldırmak üzere eğilirken birden hızlanan kalbi alpaka yönünden giysisinin daracık göğsünün dikişlerini zorluyordu. Her iki şakağındaki...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 Bayan Melins üst kattaki terziydi. Miyop kız da onun küçük çıraklarından biri. Eneliza yerinden fırladı. ''Hemen geliyorum. Evelina çabuk. Kordiyali ver.'' İki kardeş bir vişneli likörü şişesine bu örtmece adı takmışlardı. Büyükannelerinden kalan bir düzüne şişeden sonuncusuydu. Bu tür acil durumlara karşı dolaplarında kilitli tutuyorlardı onu.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 Onun çalışmasına öyle alışmışım ki sen yukarı çıkar çıkmaz bayan Hawkins uğradı. Ben de ona dükkana göz kulak olmasını söyledim. Toparlanıp Bayremi'nin dükkanına koştum. Saatin bir şeyi olmadığı anlaşıldı. Sadece mekanizmasına toz kaçmış. Bayremi bir dakikada düzeltti onu. Ben de alıp geldim. Tekrar çalıştığını duymak ne güzel değil mi?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 İki kız kardeş yemeğe oturduklarında Eneliza sonunda demek sadece toz yüzündenmiş deme fırsatı buldu. Evelina bu sözle Bayan Melin'sin kastedilmediğini hemen anlamıştı. Evet, en azından Bayre mi öyle düşünüyor diye yanıtladı. Hiç yadırgamadan kendine bir fincan çay koyarken sadece düşünüyor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 Onu heyecanlandırmıştı. Ben de ablama bunu söylüyordum. Enel Ayza birden ayağa kalkıp odanın öbür tarafına gitti. Bir gece önce saati kurmadığını hatırlamıştı. Evelina masada oturuyordu. Folyalar Bay Remy ile arasında zarifçe duruyordu. Ah! diye mırıldandı Evelina dalgın gözlerle.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 Yok, pek sık gitmeyiz. En azından epeydir gitmedik. Bu düşünceyle yüzü aydınlandı Evelina'nın. Ne kadar hoş olurdu değil mi Enel Ayza? Evet, tabii, dedi ablası koltuğuna dönerken. E, o zaman gelecek pazar gidelim öyleyse, diye devam etti Bayremi. Bayan Melinsi de davet ederiz. Böylece hoş bir grup oluruz.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 Ama kardeşinin yanında buz gibi ve kas katı yatarken birden Evelina'nın kollarının bedenini bastırdığını hissetti. ''Ah Enel Ayza, harikaydı değil mi?'' diye fısıldadığını duydu. 6. Bölüm Parktaki pazar gezmelerinin üzerinden dört gün geçmiş, Banır kardeşler Bayrem'den hiç haber alamamışlardı. İlk başta ikisi de hayal kırıklığını ve kaygısını öbürüne belli etmedi. Ama 5. sabah duygularını hep ablasından önce kapılan Evelina, ağzına götürmediği çayını bırakırken "Artık o parayı çıkarsan iyi olur sanırım Eneliza." dedi. Eneliza onun ne demek istediğini anlayıp kızardı. İki kardeş oldukça verimli bir kış geçirmişler ve zahmetle artan birikimleri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 Enel Ayza, önerilen bu değişikliği Evelina'nın ima etmiş olduğunu anladı. ''Ha, tabii, neden olmasın?'' dedi Enel Ayza. Bayrami dedi ki, bizim yerimizde olsaymış, parasını orada gereğinden bir gün bile fazla tutmazmış. ''O bunu söyleyeli bir hafta oldu.'' diye hatırlattı Evelina. ''Biliyorum.'' Ama bana öteki yatırım yeri hakkında kesin bilgi edinene kadar beklememi söyledi. O günden beri de onu görmedik. Eneliza'nın sözleri ikisinin ortak korkusunu dile getirdi. Acaba başına ne geldi? dedi Evelina. Hasta değildir değil mi? Ben de merak ediyordum, dedi Eneliza. İki kardeş başlarını tabaklarına eğdiler.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 Arka odada açık duran camın önünde üçü bir arada otururlarken, Evelina, böyle bir gecede gerçekten kırların havasını solumak için neler vermezdim, dedi. Ben de öyle, dedi Bayrimi, piposundaki külü silkelerken. Keşke şu anda bir kameriyede otursaydım. Ne hoş olurdu değil mi? Burasının gerçekten serin olduğunu düşünürüm hep. Bayan Meyins'in oturduğu yerde olsak sıcak basardı. Dedi Eneliza. Olabilir, ama başka bir yerde çok daha serinde oturabilirdik. Diye atıldı kardeşi. Eneliza'nın takdiri ilahiyi yumuşatmak için giriştiği yararsız çabalar sıklıkla sinirlendirirdi onu. Birkaç gün sonra Bayrem'inin gelip yaptığı teklif Evelina'yı çok sevindirdi. Bir gün önce Hobok'unun dış mahallelerinden birinde oturmakta olan arkadaşı Bayan Mülleri görmeye gitmişti Bayrem'i.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 Zengin yiyecekler de nedense iştah kapayıcı geldi Eneliza'ya. Ev sahibesinin sesini ve gözlerinin fazla samimiyetini de bunaltıcı buldu. Bayan Müller, Bayremi ile neredeyse labaliydi. Eneliza, ancak kadının iri bedenini Bayremi'nin hasta yatağına eğilmiş olarak hayal edince onun Bayremi'ye kısaca Remy demesini bağışlayabildi. Yemek sırasındaki aralardan birinde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 Sık sık baş ağrısından yakınıyordu. ''Hah, bilirim onu ben.'' dedi Bayan Müller gülerek. Gözleri hala saatçiye dikiliydi. ''Kendinden utanmalısın Remi.'' Gözleri tabağına dikili olan Bay Remi, birden iki kardeşin anlayamadığı bir kelime söyledi. Enelayza'ya Ayza'ya benzeyen bir şey söylemiş gibi geldi. Bayan Müller yine güldü. Bak sen dedi. Hasta yatacağını ve bana söylemeye utanacağını düşünebiliyor musunuz? Bana. Yüksek ateşle yatarken ona bakan kadına. Evet, düşünebilirim, dedi Evelina, Remi'ye şevkle bakarak. Ama adam gözlerini Linda'nın masaya koyduğu sosislere dikmişti. Yemek bitince Bayan Müller konuklarını mutfaktan çıkardı. Kendilerini yarı bahçe,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 Kuyudan ayrılıp çardağa gitti. Sonra geri döndü. Civcivlere ekmek kırıntısı attı. Kediyi okşayıp huzurunu bozdu. Sonunda ağaçla inmek istediğini söyledi. O zaman yoldan dolaşıp gitmek zorundasın sanırım, dedi bayan Müller. Lindam çitteki bir delikten geçer. Ama sen bunu denersen elbiseni yırtabilirsin. Ben size eşlik ederim, dedi bayremi.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 diye sordu, eğrel tohutlarını kaldırıp göstererek. Ama onlar yaklaştığında yerinden kalkmış olan Enel Ayza sertçe ''Eve dönsek iyi olur eveliğine'' dedi. ''Aa olur mu? Kahve içmeden mi gideceksiniz?'' diye itiraz etti Bayan Müller. Terbiye kurallarının gitmelerine izin vermesinden önce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 Ya, toz bilirim. Bayremi küt parmaklı ellerinden birini Eneliza'ya uzattı. Benimle evlenmenizi istiyorum. Ama Eneliza hala anlamıyordu. Bayremi ile arasında duran düğme dolu sepeti bir kenara iterek oturduğu yerden şaşkınlıkla kalktı. O sırada Bayremi'nin elini tutmaya çabaladığını fark etti. Parmakları buluştuğunda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 Evelina'nın hıçkırıkları yatağa gitgide uzayan aralarla sarsmaya devam ediyordu. Sonunda onun uyuduğunu düşündü Enel Ayza. Ama gün ağrırken iki kardeşin gözleri buluştu. Evelina'nın yüzüne baktığında Enel Ayza cesaretini kaybetti. Yatakta doğrulup oturdu. Elini yalvarırcasına uzattı. ''Böyle ağlama canım, ağlama!''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 Sessizliğin muazzam dilinin tek bir sözcüğünü bile bilmiyordu. Evelina'nın gidişinin üzerinden iki gün geçmiş, arka odadaki ve dükkandaki her şey soğuk ve yabancı olmuştu sanki. Eneliza'nın yaşamının koşullarının değişmesiyle o mekanın bütün görünümü de değişmişti. Dükkanın kapısını açan ilk müşteri hortlak görmüşçesine korkuttu Eneliza'yı. Sabaha kadar yatağın kendine ait tarafında dönüp duruyordu.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 ucuz bir apartmanda daire tuttuklarını, Saint Louis'de yaşamanın sandıklarından daha pahalıya geldiğini, Bayram'ın geç saatlere kadar eve gelmediğini, kuyumcuda çalışan biri neden geç gelsin ki eve diye merak ettiğini Elaiza ve Bayram'ın konumunu inandırıldığından daha az tatminkar bulduğunu anlayabildi. Şubat'a doğru mektuplar seyreldi, sonunda tamamen kesildi. Elaiza ilk başta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 Temmuz'dayken çok kalın gelmiş olan ince siyah mantosunun içinde titreyerek kabinin en karanlık köşesine çekildi. Karaya ayak basarken biraz şaşkındı. Ama babacan bir polis memuru onu doğru arabaya bindirdi. Enel Ayza bir düşte gibi bayan Müller'in evine giden yolu bir kez daha geçerken buldu kendini. İnmek istediği sokağın adını kondüktüre söylemişti. Çok geçmeden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 dar tuğla evlerin önünden arabanın içinde sarsılarak ilerledi. Araba yolun sonuna vardığında Enelayza indi. Önceki gelişlerinde bayramının hangi yöne sapmış olduğunu hatırlamaya çalışarak bir süre durdu. Tam arabanın sürücüsüne sormaya karar vermişti ki adam sızka atların yularını çekti ve hala boş olan araba Hobok'na doğru yola koyuldu.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 Sonunda, kıtık saçlı bir oğlan, yasa dışı bir eğlenceyi akla getiren bir döner kapıdan çıktı ve Enel Ayza, sıkıntısını ona açmaya cesaret etti. Beş sent teklif edince, oğlan Enel Bayan Müller'e götürmek için hevesleniverdi. Az sonra da peşinde Enel Ayza ile taş ustasının avlusundan geçiyordu. Son bir köşeyi dönüp küçük kırmızı eve vardılar.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 dedi farkında olmadan acımasızca konuşmuştu. Hemen gidip bakayım, Bayan Melis kızlarından birini buraya gönderebilir mi diye. İtiraz edemeyecek kadar bitkin olan Enelayza, Bayan Hawkins'in kendisini yatırmasına, ocakta çay pişirmesine ses çıkarmadı. Yardım çağrılarına hep yanıt verecek kadar iyi huylu olan Bayan Melis de, gözü bozuk kızını, olmayan müşterilerle ilgilensin diye aşağıya gönderdi.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 Eneliza yatakta bir haftadan fazla kaldı. İki komşusu ona özenle baktılar. Gözü bozuk kızla, Evelina'nın geliniğine yardım etmiş olan soluk yüzlü kızla sırayla dükkandaki işlerle ilgilendiler. Her sabah arkadaşları göründüğünde Eneliza başını kaldırıp "Mektup var mı?" diye soruyordu. Onlar usulca "Yok" diye işaret edince de Susup yastığına koyuyordu başını. Bayan Hawkins birkaç gün, Bayan Müller'in izinin en iyi nasıl bulunabileceği yolunda kocasına danışmak için verdiği sözden hiç söz etmedi. Yeni bir hayal kırıklığından korkan Enel da konuyu açmadı. Bir sonraki pazar akşamı, sobanın yanındaki sağlanan koltuğuna yastıklarla desteklenip oturur,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 Uzata uzata konuşarak. Bütün gün Hoboken'deydim. Bayan Müller'i arıyordum. Ah Bay Hawkins sahi mi? İyice araştırdım. Ne yazık ki bir işe yaramadı. Hoboken'den ayrılmış. Çekip gitmiş. Kimse de nereye gittiğini bilmiyor. Çok iyisiniz Bay Hawkins.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 Ondan öğüt almak istiyordu ama kelimeler boğazında düğümlendi ve sessizce arkasına yaslandı. Ertesi sabah erkenden kalktı. Titreyen parmaklarla giyindi, bonisini taktı. Gözü bozuk kız gelene kadar bekledi. Dükkanla ilgili ayrıntılı talimatlar verdikten sonra sokağa çıktı. Bir gece öncesinin uykusuzluk nöbetlerinin birinde aklına Tiffany ise gidip Remi'nin geçmişiyle ilgili araştırma yapmak gelmişti.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 O uğursuz sözcükten ürkmüştü. Diz çöktü. Yorganın üzerinden kardeşinin ayaklarını ovuşturmaya başladı. Cehenneme gidip döndüm. Döndüysem eğer, diye yinledi eveline. Başını yastıktan kaldırdı. Aniden hararetle anlatmaya başladı. Hemen başladı. Evleneli daha bir ay olmamıştı. Bunca zaman cehennemde yaşadım ben Enel Ayza.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 O konuşana kadar Eleanor'un zihni kilometrelerce uzağa gidip geldi. Bayan Banır, yapacağınız en iyi şey kardeşiniz için St. Luke Hastanesi'nde bir yer ayıtmama izin vermenizdir. Hastane mi? Hadi ama, böyle ön yargılarınız yoktur öyle değil mi? Şımarık bir çocuğu kandırmaya çalışır gibiydi doktorun sesi. Kardeşinize ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum. Ama Bayan Remy'ye burada olduğundan daha iyi bakılır orada.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 Diye seslendi genç kadın Enelayza'nın arkasından. Enelayza kalabalık caddeye çıktı. Büyük şehir, parlak ilkbahar havasının altında sayısız başlangıcın kıpırdasıyla nabız gibi atıyordu. Enelayza, içinde ilan asılı başka bir vitin arayarak yürüdü. Son